Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben oran Yüce. Geçtiğimiz haftalarda hepinizin bildiği gibi bu su faturalarının yükseldiği büyük şehirlerdeki e, su ile ilgili sorunları ele aldık. Mağduriyetleri paylaştık sizlerle. E, şimdi bu haftada Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir gibi e, şehirlerde, büyük şehirlerde su faturalarına eklenen ek maliyetler, vergiler, işte su birim fiyatlarına yükselmesi gibi konuları e, daha detaylıca ele alacağız. evet. Tabloyu biraz daha e, yukarıdan e, Hı -hı. bakalım istedik tabloya. Yalnız bu tabloyu oluştururken e, kimi zorluklar yaşadığımızı Hı -hı. ifade etmek evet. gerekiyor. Su ve atık su tarifelerinin geçmiş yıllara ilişkin verilerini toplamak e, neredeyse imkansız. E, oysa biz biliyoruz ki e, bahsettiğimiz iller yani İstanbul, Hı -hı. Ankara, İzmir ve Bursa'nın e, su idare birimlerinin çok gelişkin siteleri var. Her gün güncellenen siteleri var. Muhtelif çalışmaları hakkında detaylı e, raporlar yayınlanıyor bu siteler içerisinde. Ama geçmişe dönük ya da güncel de olsa fark etmiyor e, su fiyatlarına eklenen maliyetler özellikle maliyetler e, bu siteleri bu sitelerde bulmamız mümkün olmadı hı hı. ya da artan birim fiyatlarını yıllar içerisinde takip edebileceğimiz tablolar. Bir tek iski de vardı. O Göremedik. da 2007'den bu yana. Evet. Hı -hı. Bu örneğin e, bizim programlarımızda sıkça dile getirdiğimiz suya e, erişim hakkı içerisinde sadece Hı -hı. E, fiziki erişimden bahsetmiyoruz. E, ekonomik erişimden bahsediyoruz. Ama aynı zamanda bilgi açısından da bu kurumların ne kadar yetersiz olduğunu Hı -hı. gösteriyor. Yani bilgi edinme hakkımız... Ee, aslında bu kurumlar tarafından sağlanmadığını gösteriyor. İlk tespit olarak bunu yapalım. Evet. Şimdi bu yaptığımız çalışmada Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir illerinde vatandaşın cebinden suya giden paranın güncel tarifeler üzerinden bir karşılaştırmasını yaptık. Aynı zamanda da e, bu illere bakarak e, bazılarında tabii kademeli tarifeler var, vardı. Biz sadece birinci kademeyi dikkate aldık. Dört kişilik bir ailenin Ortalama olarak 10 metreküp su tükettiğini düşünerek ayda bundan yola çıkarak aylık su masraflarını hesaplamaya çalıştık. Tabii sadece bununla da bitmiyor iş. Çünkü bu dört ilde de su içilebilecek lezzette değil en azından. Kalitesi de tartışılır tabii. O yüzden damacana sularının da yani aylık dört kişilik bir ailenin damacana su masrafını da hesaba katarak bir takım kıyaslamalar yaptık. Evet. Şimdi bu e, çalışmamızda bir tarih almak zorundaydık. Az önce de ifade etmeye çalıştık. E, suya eklenen maliyetlerin e, nasıl oluştuğu ve Hı -hı. hangi dönemlerde yansıtıldığına ilişkin e, bir şeyimiz yok. E, i̇zlenebilir bir e, tablomuz Hı -hı. yok. Bu verilere ulaşamıyoruz. O yüzden bir tarih belirlemek zorundaydık. Bizde Aralık ayının e, Aralık ayını aldık. 2015 2016, yılının evet. Aralık ayını aldık. 2015 yılındaki verilerimizi şimdi evet, tablolarımız e, önümüzde. Evet. Değerlendirmeye çalışalım. Evet. Şimdi baktığımız zaman yine bu dört tane ile bakıyoruz. Suyun bedelinin 10 metreküp ayda 10 metreküp su kullanan dört kişilik bir ailenin suya ödediği bedelin yani sadece suyu 10 metreküp çarpı suyun birim fiyatı ödediği bedel Ankara'da 33.5 TL. Bursa'ya bakıyorsunuz 26.6 TL, İstanbul'da 40.8 TL, İzmir'de 13.5 TL. Evet. Şimdi bu su birim fiyatları belediye meclisleri tarafından belirleniyor, Hı -hı. E, belli dönemler içerisinde ve Hı -hı. işte örneğin İzmir e, şöyle bir açıklamada bulunur sık çık, sık, sık sık e, en e, ucusu biz Evet. Ama ee, bu bahsettiğimiz dört il içinde geçerli. Ee, az önce Akgün'ün söylediği miktarlar asla bizim faturalarımızı karşılamıyor. E, karşılamıyor. Ya hmm, da yedersiz. şöyle ifade edelim. Ee, bu söylediğimiz miktarlar e, gelmiyor faturalarda. Bunun çok üstünde bir Hı -hı. fatura ile karşılaşıyoruz. Nedeni ise bu faturalara daha doğrusu bu kullanım e, fiyatlarının üzerine iki evet. ana unsur ekleniyor. Birincisi ...vergi dediğimiz kalemler... ...ikincisi ise Hı -hı. maliyetler. Evet. Şimdi bu vergilerde... ...senin dediğin e, çevre temizlik... ...vergisi var. Bir de KDV var Hı -hı. tabii. Bir de eklenen maliyet unsurlarına... ...baktığımız zaman atık su bedeli... ...diye bir şey var. E, bu işte Ankara'da efendim... ...başka Bursa'da olan bir şey... ...İzmir'de olan bir şey. İstanbul'daki... ...daha örtük bakım bedeli adı altında... Hı -hı. ...alınıyor. Onun dışında... ...şube yolu bedeli var. Bu sadece... ...Ankara'ya has bir şey. Yani şube yolu bedeli dediğimiz daha önceki bir programımızda da açıklamıştık. Ana hattan sizin evinize kadar gelen e, boru sistemi diyebiliriz belki. Bakım bedeli diye bir şey var. Bu Bursa'da ve İstanbul'da olan bir şey. Ve e, katı atık bertaraf bedeli, katı atık toplama bedelleri var. Bir de birbirinden ayrı Hı. ayrı iki bedel var. Evet. Şimdi bunları bir daha özetleyecek olursak... ...ilk başta Ankara'da sadece kullandığınız suyun parasını Hı. ödemeye kalksaydınız... 33 buçuk liralık bir fatura ödeyecektiniz. Hı hı. Ama bahsettiğimiz vergiler ve maliyet unsurları eklenmesi nedeniyle faturanız 62 yaklaşık 63 liraya denk hı hı. geliyor. Yani yüzde 47 bir artış söz konusu oluyor. Hı hı. Yine Bursa'ya bakalım. 26.6 lira e, para ödemeniz gerekirken 10 tonluk suyun karşılığı birdenbire faturanız 44.23 liraya çıkıyor. Evet. emimizi KDV ve maliyet nedeniyle yani yüzde 40 oranında artış görüyor İstanbul 40 liralık su kullanımınız 51 51 liraya çıkıyor yani yüzde yirmilik bir artış İzmir'de 13,5 buçuk liralık e, su kullanım bedeliniz 47 Hatta 48 liraya evet. çıkıyor yüzde yet2'lik bir artış üç görüyor katına çıkıyor, üç katına var. çıkıyor şimdi e, tekrar bu e, şu söyleme dönecek olursak aslında su ucuz e, diyorlar. Suyu ucuz veriyoruz diyorlar. Ama üstüne ekledikleri e, vergi ve maliyet unsurlarıyla su hiç de kullanıcılar açısından ucuz olmuyor. Evet baktığımız zaman e, mesela ASKİ'deki atık su bedeli metreküp başına 1.68 TL. Ondan sonra başkasına baktığınız zaman işte İstanbul'daki e, 4 müydü? 3... 3.92 falan olabilir. O da yüksek. Yani bunlara baktığınız zaman öyle çok fazla gibi değil ama hepsini topladığınız zaman bu vergilerle işte ek maliyet unsurlarıyla gerçekten de çok büyük paralar ortaya çıkıyor ama şampiyon görünen o ki en fazla parayı ödeyen suya Ankara. Evet, öyle bir evet. sıralama da yapabiliriz. Hı -hı. Yani bütün illerde 10 metre küp. E, ...su kullanılması üzerine dört kişilik bir aile ne kadar e, fatura ödüyor diye bir sıralama yapacak olursak... Evet. ...birinci sırada Ankara geliyor, e, devamında İstanbul, İzmir ve Bursa diye gidiyor. Evet, aynen öyle. Şimdi tabii bu kadar maliyet unsurlarından bahsettik. Aslında bunun özeti şudur. Su hizmetlerinin tüm maliyeti aslında vatandaşı ödetiliyor. Bir de üzerine tabii kar da ekleniyor. Türkiye'de suyun ücretli ücretlendirilmesi tabii yasal dayanaklarla e, mümkün olabiliyor. 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında kanun. Bu İSKİ kanunu dediğimiz bir kanun. Hı hı. Hep bahsediyoruz programlarımızda. Bunun 23. maddesi uyarınca zaten e, belli bir kâr oranı esas alınıyor ve deniliyor ki bu tarifelerin tespitinde yani su tarifelerin tespitinde yönetim ve işletme giderleri ile amortismanları doğrudan gider yazılan yenileme, ıslah, tevsi masrafları gibi e, şeyler üzerine bir kar oranı da esas alınır deniliyor. Evet. Şimdi bu yasal düzenlemelerin e, yanı sıra aslında yerel yönetimler bu yasal düzenlemelere dayanak e, gösteriyorlar e, ve çok esnek maliyet unsuru Hı -hı. birlemede çok esnek davranıyorlar. E, kalemler her geçen gün artıyor. Yani şube yolu örneğin yeni. Evet. Ee, Askinin buyrunması evet. bir şey. Ya da atık Su vardı daha öncesinden e, atık su bertarafın hmm. eklenmiş olması. Bu maliyet unsurları e, her geçen gün faturalarda yer almaya başlıyor. E, su ve e, atık su üzerinden alınan KDV'de örneğin bazı belediyeler... Bazı demeyeyim çoğu belediye yüzde sekiz KDV alıyor. Ama atık su bertaraf bedeli ya da e, katı atık bertaraf bedelinden yüzde on sekiz KDV alınabiliyor. Yani Hı -hı. ortada bir e, şey yok zaten. Bütün belediyeler tarafından benimsenmiş hayata geçirilen bir kurallar çerçevesinde uygulanan Hı -hı. E, artışlar ya da maliyet unsurları yok. Çok esnekler bu konuda. Keyfi, Keyfi yani. e, bir belirleme söz konusu. Örneğin Hı -hı. BUSKİ. E, maliyet unsurları açısından e, neredeyse çığır açacak bir kalem ekledi Aralık ayında faturalara. E, Harcamalara katılım payı adı altında e, yapmış evet. olduğu yatırımları direkt olarak vatandaşa yansıtmıştı ve 500 küsürlük faturalar hı hı. E, ...vatandaşın eline ulaşmıştı. Evet, sadece değil, Bursa'da değil tabii. E, Manisa'da da, Manisa'da büyükşehir biliyorsunuz. maske yani Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi de... ...bir mahallede yaptığı yol yapım çalışmaları sırasında e, orada bulunan su borularını patlatmış. Hı hı. Patlattıktan sonra da onarım bedeli diyerek, yani bu su borularının tamir ücreti adı altında... E, ...su faturalarına insanların gerçekten büyük miktarlarda... E, ...maliyet unsuru göstermiş. Mesela e, 176 liralık bir e, su faturasının 129.50 kuruşu aslında evet, tamir ücreti tamir olarak, ücreti geçiyor. olarak, geçiyor. olarak evet. geçiyor. Bunun içinde zaten bir fabrika işçisi e, ben dar gelirli bir vatandaşım. 176 liralık faturada 129.50 liralık bir tamir ücreti nedir diye soruyor. Ve diyor ki evimi geçindirmek için gece gündüz mesailere kalıyorum ve... Benim için çok büyük bir haksızlık bu bedeli ödemek evet. diyor. Kendileri patlatmışlar yani evet. belediye çalışanları. Buski yani Bursa'da beş yüz küsürlük faturalarla karşılaşan vatandaşlardan bir tanesi de Hı. şöyle demişti. Her şeyin parasını biz ödeyeceksek bu belediye ve Buski niye var diye soruyordu. Çok mantıklı ve ee, cevabı verilmesi gereken bir çok güzel bir soru, soru sormuş. Evet, evet. Bir, ara, bir ara verelim. Bir ara verin Ondan sonra devam edelim. Şimdi Udo Lindenberg'ten dinliyoruz. No Future. No future. Du sagst no future Nur noch 3 Jahre Dann werden wir alle krepieren Du sagst die Gifte Wenn es einzig wäre Und damit wirst du dich allmähle jung Li Du bist erst 15. Auf deiner Jacke steht no von. Wer nichts zu ändern, fängst auch es gar nicht mehr mit irgendwas an. Du sagst sie Fukushima Die ganze Welt in Asche und Schut. Und der Zug reist im Abgrund entgegen Und die Bremsen sind kaputt Das Schlimme ist, ich kann dich fast verstehen Doch ich will diesen Weg nicht mit dir gehen Du hast alle Waffen abgelegt aufgegeben wenn zu leben du sagst no future du über die, Welt, die, die, noch auf die straße fast so tu, tu sag's wie in Sendai, die ganze Welt legt die und schert du hast von meinem genug ist doch reales Betrug waren noch klaumi ist alles kaputt das schlimme ist ich kann nicht verstehen kann nur den Weg nicht zusammen mit dir gehen denn in all dem Elend habe ich was gesehen ich sah was Menschen miteinander bewegen doch es scheint das braucht den großen Knall wir meine wir fliegen noch obwohl wir fallen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 Evet Udo Lindenberg'ten dinledik. No Future. Evet su hakkında bu hafta daha önceki haftalarda da suyun pahalanmasından suyun, su faturalarına eklenen ek vergilerden maliyet unsurlarından bahsediyorduk. Bu haftada dört e, tane ilden bahsediyoruz genel olarak işte İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan bahsediyoruz. Buradaki su ve kanalizasyon idareleri faturalarımıza neler yansıtıyor ondan bahsediyoruz. Şimdi baktığımız zaman birkaç tablo hazırladık biz bu iş için. Baktığımız zaman önümüzdeki tabloya baktığımızda şebeke suyu ne kadar pahalı diye bir e, dört ili de birbiriyle kıyaslayan bir tablomuz var. Bunda az önce aslında söylediğimiz değerler var. İşte Ankara'nın mesela 62.69 TL aylık su faturasına yani 10 kişi pardon 10 metre küp su kullanan 4 kişilik bir ailenin aylık faturası bu. Oluyor diyoruz ve diğerlerini de söyleyeceğiz ama bunun asgari ücretle asgari ücret açısından değerlendirmesini yaptık. Çünkü Türkiye'de pek çok ailede sadece tek kişi çalışıyor ve asgari evet. ücret hatta büyük bir çoğunluğu benim bildiğim kadarıyla asgari, asgari ücret. ücretin bile altında çalışıyor. O nedenle böyle bir şey yaptık. Ankara'ya baktığımız zaman mesela asgari ücretle kıyasladığımızda asgari ücretin 6.3'ü %6.3'ü kadar bir şey oluyor. Su faturasına evet. ödeme yapılıyor. Aynen öyle. E, asgari ücreti aralık ayını kabul ettik. Çünkü e, bu faturaları, Hı -hı. su faturalarının değerlerini de e, aralık Yine ayının aynı aynı. verilerini Hı -hı. kullandığımız için e, bir bin lira olarak kabul ettik. Bursa'da yüzde dört nokta dördünü, İstanbul'da yüzde beş nokta birini, İzmir'de yüzde dört nokta sekizini dört kişilik aile e, su faturasına ödemek Hı -hı. zorunda kalıyor kazandığı paranın. Evet, peki bu ne anlama geliyor onu söyleyebiliriz. Ee, bunu baktığımız zaman uluslararası standartlar var zaten hı hı. bununla ilgili. Eğer bir ailenin bütçesinin yüzde ikisinden daha fazlası e, suya gidiyorsa hı hı. o zaman bu su çok masraflı kategorisine giriyor. Evet. Hatta yoksul kesimler için bu yüzde bir nokta yirmi kadar iniyor. E, biz burada yüzde altı nokta üç, yüzde beş nokta bir bunlardan bahsediyoruz. Yani çok masraflı. masraflı. Evet kategorisinde evet. Ee, ama işin bir başka boyutu daha var şimdi bu bahsettiğimiz şeyler sadece kullanım suyu dediğimiz yani evet. musluktan evet. E, temizlik amaçlı kullandığımız e, suya ödediğimiz para içme evet. suyu için ayrıca para ödüyoruz yani bu bahsettiğimiz illerde e, musluklardan su içlemediği için evet. e, içme suyu ihtiyacını insanlar damacana sulardan karşılıyor. ...19 litrelik damaca su, damacana sular daha ağırlıklı kullanılıyor. Onun üzerinden bir hesap yapacak olursak... ...işte kişi başına 2 litre günlük su tüketimini kabul Hı. edecek olursak... ...4 kişilik bir ailenin yaklaşık olarak ayda 13 adet damacana suyu kullandığını varsayabiliriz. Evet. Bunun üzerinden de 107 lira aylık bir ödeme çıkıyor içme suyuna. Evet. Ve tabloyu genişletmek gerekiyor. Evet. Yani bir musluk suyuna harcadığımız para var. Bir de içme suyuna harcadığımız para var. Bu ikisini birlikte e, ele aldığımızda tekrar askeri ücretle bir karşılaştırma Hı. yapmamız durumunda Ankara'da yaşayan dört e, kişilik bir aile aylık gelirinin yüzde on yedisini suya harcıyor. Yani beşte biri gibi bir şey. Nedir? Evet, şimdi çok üstünde düşündüğümüz, kafa yorduğumuz bir şey değil. Ee, i̇şte damacana suyunu haftada bir kere, iki kere sipariş ediyoruz, hmm. alıyoruz. Ama bu kalemleri üst üste topladığımızda böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Evet, Bursa'yı da söyleyelim. Ee, Bursa'ya baktığımız söyleyelim. zaman, evet İstanbul'da tabii yüzde on beş... İstanbul'da yüzde 16, İzmir'de de yüzde 16. E Tabii bu yüzde iki, yüzde 1.25 diye uluslararası standartlarca belirlenen çok masraflı kategorisinin alt tabanını zaten çoktan aşmış evet. durumda yani. O yüzden çok çok masraflı diyebiliriz. Öyle bir kategori yok ama gerçekten de çok büyük e, miktarda e, paralar suya gidiyor. Evet. Şimdi çoğumuz... İşte maaşlarla e, geçiniyoruz ve ay sonunu nasıl getireceğiz diye kara kara düşünüyoruz e, bu kara kara düşünmelerimiz sırasında gider kalemlerimizi her birini gözden geçiriyoruz şimdi eğer biz hı. damacana suyu almasaydık ve musluklardan su içebiliyor olsaydık elimizde cebimizde kalacak olan miktar işte bu bahsettiğimiz hı hı. aylık 107 liralık kısım olacaktı ve biz bunlarla neler yapabiliriz diye de baktık yüz7 evet. lira tasarruf ediyor olsaydık e, her, ay, her evet. ay öyle demek gerekiyor Örneğin halk ekmekten 60'lı 60, 60 kuruş, kuruş. Pardon hmm. 60 kuruş olan e, halk ekmekten e, 178 adet ekmek alabilirdik yani hmm. günlük üç buçuk yani bir aile üç buçuk ekmek, düşüyor. her kişi başına birer ekmek neredeyse. Evet, öyle yani bir şey düşüyor. mutrak mutfak masraflarına devam edecek olursak, yine dört kişilik bir ailenin ayda meyve için yaklaşık 147 TL ödediği, sebzeye 248 TL ödediği, süt ve süt ürünlerine de 213 TL harcandığı biliniyor. E, dört kişilik bir ailenin damacana suya vereceği parayla, yani o 107 TL'lik lik e, parayla. ...üç haftalık meyve ihtiyacı ya da iki haftalık sebze ihtiyacı... ...iki haftalık süt ve süt ürünleri ihtiyacı karşılanabiliyor. Evet. Yani listeyi böyle uzatabiliriz. Eğitim masraflarına katkıda Hı -hı. bulunabilirdik. Evet. Ee, kültür ve sanat eğlence kısmına para aktarabilirdik. Teknolojiye para aktarabilirdik. Evet. Ee, yani bayağı bir bütçemizde şey yapardı, etkili olurdu. Evet. Şimdi bu suyu içemiyoruz ya biz şebeke suyunu... Ve damacana suyuna da onun neredeyse e, birim fiyatı karşılaştırması yaptığınızda 300 ile 500 katı fazla parayı ödüyoruz. E, ama buna rağmen e, İSKİ sudan çok büyük karlar elde ediyor. Tabii başka belediyeler de var ama bizim sadece İSKİ'yi inceleme imkanımız oldu. Çünkü başta da bahsettiğimiz o şeffaflık unsuru maalesef hemen hemen hiçbir belediyede yok. Bizim İSKİ'nin e, verilerini elde etme imkanımız oldu. Bir tablo var önümüzde. Bu tabloyu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi harcamalarını izleme kılavuzundan e, aldığımız bilgilerle e, oluşturduk diyelim. Ona baktığımız zaman İSKİ'nin 2011 yılında e, bayağı ciddi bir e, olumlu faaliyet sonucu fazlası olmuş. Yani kâr etmiş. Bakın ne kadar 507.3 e, diyelim buna. Ne yapıyor? Milyon evet, TL. 507 milyonluk bir karı Evet var. TLC'sinden, TLC'sinden. Yıllar itibariyle bu kar oranı Aşağı yukarı devam etmiş Bir 2013 yılı içerisinde ciddi bir düşüş söz konusu evet. Ama asıl burada Dikkat çeken e, Aslında karı daha büyük İSKİ Hı -hı, Su alanında çalışan bir birim Ve bütün e, Kazancını yine suya döndürüyor Olması gerekiyor evet. Oysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu kar ettiği yıllar içerisinde para aktarmış. Hatta zarar ettiği yıllar içerisinde bile para aktarmış. Evet. Bir bunu tespit etmek lazım. İkincisi ise şunu söylemek lazım. 2016 yılı için İBB'nin tahmini bütçesi var ve bu tahmini bir bütçe içerisinde eskiden bir milyar gelir elde edeceğini söylüyor. Evet. Bunun anlamı şu. Su faturalarının Artacağını hmm. ve bu faturalardan artan gelirlerle e, İBE'ye para aktaracağını söylemiş oluyor. Evet. Son bir son, son olarak bir dakikamız varmış. Şimdi bu bu kadar e, anlattık genel resmi. Bizim önerilerimiz nelerdir kısaca böyle birkaç cümleyle su hizmeti kurumlarının su tarifelerinin yıllar içindeki değişimle ilişkin bilgileri ve pek hmm. çok şeyi e, aslında demokratik, şeffaf, katılımcı bir e, ruhla. ...vatandaşlarla paylaşması gerekiyor... ...bu bizim en doğal bilgi erişim hakkımız... ...evet ve hemen şunu ekleyelim... ...ve bitirelim... E, ...su üzerinden kar elde edilebilecek bir meta değildir... ...yerel yönetimler... ...su hizmetleri kurumları... ...ticari bir işletme mantığıyla... E, ...işletmeyi bir tarafa bırakıp... ...hemen bunun bir kamu hizmeti olduğunun... ...farkına varmaları... ...ve buna uygun davranmaları... ...gerekiyor diyelim... Evet sudan bahaneler değil su hakkımızı istiyoruz de diyelim böyle bitirelim bu haftalık bu kadar gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın su hakkı kar için değil yaşam için su